Allahu Allah min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Al-hamdu lillahi ve salamuyle cihayası evleri ve akirin ve ida cemil ambi ve müslim ve ida cemil Ve alhamdu Ben kim sorusuna cevap vermeye çalışıyorum. Kendimizi anlamaya tanımaya. Rabbimizin üzerimizdeki muradını anlamaya çalışıyor Allah. Elbette ki herkes bir anlayışa sahiptir kendine göre. Gördüklerine göre, anladıklarına göre, duyduklarına göre, tattıklarına, yaşadıklarına göre kendisi hakkında bir bilgiye sahiptir. Eğer bu Bilgi Allah'a göre değilse, o sadece vehim ve zan öyle zam etmiştir ya da şeytan ve söze vermiş, ona öyle öğretmiştir O da onu öyle kabul etmiştir. Onun için Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu vehim, zan Elimden hiçbir şey değildir. Yani insan kendi kendini kandırmış olur. Onun zannı ona bir fayda vermemiş olur. Tam tersine hakikati öğrenmesine de mani olmuştur. Ben biliyorum dediği için. Ben anladım dediği için. Allah'a ait-i Allah'ın ayetleri bir işitip de anlamadık diyenlerden olmayın. Allah'ın ayetlerini işitmeyip işittik diyenlerden olmayın. İşitmiyor, anlamamış ben biliyorum. Allah'a göre biliyorum diyor. Ayeti işitmemiş, işittim diyor. Eğer Allah hiçbir konuda, hiçbir şeyi eksik bırakmadan anlatmışsa Allah'a göre anlamadığımız bir müminin, müslümanın, Allah'a iman edenin, iman ettiğini söyleyenin Ben biliyorum derken eğer o Allah'ın vahyine uymuyorsa işitmediği halde işittim diyenlerden olmuş olur Ramazan ayındayız Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, Ramazan'ın ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, üçüncü 10 günü kurtuluş ve saadettir, cehennemden kurtuluş ve saadettir. İnsanın hayatı da aynen Ramazan'dır. Resûlullah Efendimiz böyle sırayla söylemesinin bir hikmeti vardır. İnsan da, onun da üç hali vardır, biri dünyaya gelmeden önceki halidir ki, bu saf rahmettir. Rahmetten başka bir şey yok, rahmetin içinde, Allah'ın huzurunda, bununla beraber Allah ona türlü ikramları yapmış, hikmeti vermiş. Bizim anlayamayacağımız kadar, Yakınlığında, cemalini müşahede ettirmiş, ikramları yapmıştır, bu saf rahmetti. ikinci 10 gün mağfir et, bu da dünya hayatımızdır, eğer onun hafifli mağfireti olmazsa, hiç kimsenin kazanması, kurtuluşa ermesi mümkün değildir, üçüncüsü de kurtuluş, eğer Allah'ın rahmetini anlarsa, O da rahmet olur, rahmet ederse, burada mağfirete erer, aynı zamanda mağfiret eder, mağfirete layık olur, kurtuluşa ermiş olur, son olarak ebedi hayatı da kurtuluş ve saadettir. Hayat, Ramazan'dan, bir Ramazan'dan ibaret etmiş, manevi olarak, bunu böyle anlamak gerekir, böyle anlamayınca ne Ramazan'ı anladık ne de kendimizi anladık demektir bu. Kendi kendimize vehme, hayale, zannı düştük demektir. Bu alemde bütünüyle Allah'ın mağfireti tecelli ediyor. Mahfireti elbette ki rahmetinden tecelli ediyor. Her neyi verirse versin, O'nun rahmetindendir, ekremliğinden, kerimliğindendir, bununla beraber o gafilete layıktır Kim iman edenler. Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede emaneti göklere, yerlere, dağlara yükledik, onlar yüklenmekten çekindiler, haşet duydular ama insan onu yüklendi. Allah haber veriyor, onu yüklendi emaneti yüklendi, bunu sen yüklendi Allah sana yüklemedi, sen tercih ettin, insan onu yüklendi, neden böyle yaptık, bunun sonucu nedir, bunun karşılığı nedir, bu emaneti yüklenmenin karşılığı? müşrik olan erkeklere, müşrik olan kadınlara azap edeceğiz, memil olan erkeklere, memil olan kadınlara da kadınları da mağfiret edeceğiz. ikram edeceğiz değil, mağfiret edeceğiz. Müşrik ya da münafık, emanete karşı şirk oluşmuştur, Emanete şirk koşmuştur. Nerede şirk koşuyor? Kendinde. Nasıl şirk koşuyor emanete? Emanet Allah'ın ruhundan nefretliğidir. Onun karşısında bir de nefsi vardır. Allah'ın nefretliği, ruhunu değil de nefsi tercih edince nefse şirk koştu. Nefsi, ruha şirk koştu. Şirki kendi kendine koşuyor, <gülüyor> tercihiyle, imanıyla, sevmesiyle ya nefsini sever, ya Allah'ın ruhundan nefrettiğini, Allah'ın tecelli ettiği güzelliği sever. Eğer nefsi severse, nefsin peşinden giderse, nefse uyarsa, nefsini ruhuna şirk koştu, onu tercih etmiş oldu, onu ya da ona ortak etmiş oldu. Bunlar müşrik, müşrik erkeklere, müşrik kadınlara, münafık erkeklere, münafık kadınlara azab edecek. Allah'ın azabı nasıldır? Şirk hoşmakla o kendine azap etmiştir, kendine haksızlık etmiş, durum etmiş, hakaret etmiştir. Kendi kendindeki Allah'ın güzelliğini küçümsemiş, hafife almış, basite almıştır. Dolayısıyla. Kendi kendine, nefsine uyarak, nefsini şirk koşarak, azaba layık hale getirmiş ve kendini azaba sürüklemiştir. Nefis, şeytanla iş yapmış, ona, düşmanına uyunca azaptan başka bir şey olmaz. Bir de münafık erkeklere, münafık kadınlara azap edecek, onlara bu onlara azap olacak. Münafaklık nasıldır? Kabul ediyorum diyor ama gereğini yapmıyor. Kabul ediyorum diyor, iman ediyorum diyor. Allah hakkı söylemiştir. Sadakallahu'l-Azim diyor. Ama hiçbir şey yapmıyor. Gereğini yapmıyor. Yani röftan yana değil, hakikatinden yana değil. Allah'ın yüklediği, emaneti, o güzelliği onunla beraber o olmayı tercih etmek yerine, çamurdan olan, çamurdan meydana gelen nefsini, kendi zahiri varlığını, dünyayı tercih etmiştir. Bu durumda, ben onu kabul, kabul ediyorum demesi hiçbir işe yaramaz, münafık oldu çünkü, gereğini yapmıyor. Onunla, Güzel olmaya çalışmıyor, onunla rahmet etmiyor, onunla sevmiyor, onunla yardım etmiyor, affetmiyor, mahfret etmiyor, hayırda yarışmıyor, onunla güzel yapmıyor. Ters tarafta durmuş, ben onu kabul ediyorum demekle onu kabul etmiş olmuyor, münafık oluyor. Sözüyle hali, tauri birbirine ters olmuş oldu. Ne kadar büyük bir sorumluluğun altında olduğumuzu anlamaya çalışmamız gerekir. Yoksa evet Allah böyle söyledi, tamam doğruydu Ama emareti sen taşıyorsun. Senin üzerinde. Yani ben insan demekle insan insan olmuyor. Beşer olmaktan kurtulamıyor. İnsan olması için insan olmanın Vasıflarının güzelliğini, yani Allah'ın güzelliğini bir halife olarak üzerinde göstermesi lazım. Ayetin devamında mümin erkekleri, mümin kadınlara da mağfiret edecek. Niye mağfiret ediyor? Mümin olmuşlar, emaneti taşımaya çalışıyorlar bunun karşılığında. Onlar büyük ikrama nail olur ya da onlar cennete layık olur. Onlar yakınlığa, dostluğuma layık olur demedi. Allah onları da mağfiret edecek. Yaratan yarattığını bilmez mi? İstisnalar haydeyi bozmaz. Varsa tabi orada da. Hiç kimse emanetin hakkını veremez. Onu taşıyamaz layıkıyla üzerinde. Ama bunu bilmiş olması, anlamış olması, bunun için çabasının, gayretinin olması Allah onu yeterli kabul ediyor, geriye kalanı da mahfiret ediyorum diyor, seni taşımış olarak kabul ediyorum, yoksa kurtuluş olmaz. Emanete ihanet etmiş olur, kurtuluş olmaz. Ne kadar taşıyabiliyorsa, gücünün yettiği kadarıyla, elinden geldiği kadarıyla onun hakkını teslim edip onunla hayırda olması lazım, rahmette olması lazım, güzellikte, güzel yapmaya çalışması lazım. Bu kadar bir bile gerisini affediyor, bahfiret ediyorum dedi. Kimi? Böminleri. Eğer bunu bilmiyorsak işin hakikatini anlayamadık, kendimizi anlayamadık, kendimizi tanıyamadık. Ne kadar büyük bir sırrın bize yüklendiğini, belki kabul bile edemedik demek. Bunu anlamayınca, kabul etmeyince çamurdan bir varlık, düşünen, gören, işiten, bir dünya hayatı olan, istekleri olan, korkuları, endişeleri olan bir varlık, zaten diğer varlıkla da öyledir. Senin ondan bir farkının olması lazım. Bu fark senin emaneti taşımam Ruhundan nefretmesidir. Senin ona yeryüzünde halife olmandır. Onu tanımandır. Onun marifetine ermendir. Bununla beraber yeryüzündeki halifesi olarak onun güzelliğini üzerinde göstermendir. Hazreti insan olmandır. Her şey senin emrinde ve hizmetindedir. Senden istediğin şey de Hadi Rabbinin güzelliğini üzerimde göster ona Harife ol Rabbini temsil et Rabbin nasıl yapıyorsa sen de öyle yap Önce ona iman et Onu sevmeden onu yapamıyorsun İman sevmektir İman Allah'a iman Allah'ın zatına iman Zatını sevmek Sıfatlarına اَلْ اَسْمَعُ الْحُسْنَسِنَا اِمَامٍ isimlerini, güzelliğini sevmektir. Allah'ın اَفْعَلُ husnasını sevmektir, işini sevmektir, emrini, hükmünü, takdirini, taksimatını sevmektir. Sevince, sevmek yetiyor mu? Sevince yapabilirsin. Nasıl seviyor, ne kadar seviyorsan o kadar o Allah'ın isimlerinin güzelliğini, Güzelliği sende tecelli eder ve sen onunla güzellik yaparsın. Rahmetiyle rahmet eder, ikramıyla ikram edersin. Affıyla, mahfiretiyle affede, mahfiret edersin. Yoksa kendimizi tanıyamadık, anlayamadık demektir. Allah'tan bağımsız bir varlık olarak görmüş oluyoruz. Oysaki senin bütün varlığın onun tecellisinden ibaret. Allah insana kendisini tanıma şerefini bahşetmiş. Bu alemde Rabbimizi tanımaya gelmişiz. Aynı zamanda kendimizi tanımaya gelmişiz. Rabbimizi tanıdıkça kendimizi tanıyacağız. Kendimizi tanıdıkça kendimizde Rabbimizi tanıyacağız. Bizdeki güzelliklerine şahit oldukça Rabbimiz'i tanıyacağız onun için, nefsine kendine arif olan Rabbine arif olur dedi, kendinde O'nun güzelliğini görmesi lazım. Bir insan ne kadar güzel yapıyorsa, ne kadar Allah'ın güzelliği O'nda tecelli etmişse, ne kadar Allah için seviyorsa, Allah ile seviyorsa, ne kadar Allah ile rahmet ediyorsa, ne kadar Allah ile <gülüyor> affedir, mağfiret ediyorsa, Allah ile ikram ediyor, Allah ile yardım ediyor, Allah ile selam oluyor, Allah ile şahit olup şahadet ediyorsa, herkese, her şeye hakkını teslim edebiliyorsa, kendi üzerinde Rabbine o kadar şahit oldu, o kadar marifete sahip oldu. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam öyle buyurmuştu. Men arefe nefsehu pekhed arefe rabduhu. Kim nefsini, kendini tanırsa Rabbini tanır. Onun için kendimizi tanımamız lazım. Yani ben kimim sorusuna Allah'ın bize öğrettiği gibi cevap vermemiz lazım. Allah'ın ayetleriyle cevap vermemiz lazım. Bir hayaliyle değil. Kendi kendimize düşündüklerimizle, vehmemizle, zannımızla ya da şeytanın verdiği vesveseyle değil. Bakacağız ne kadar kendimizi tanıyoruz. Biri kendini tanıyınca, Allah'ın güzelliği onda tecelli edince ne olur o? Nur saçan kandil. Resulullah e, Allah'ın buyurduğu gibi seni müjdeci, uyarıcı şahit, örnek. Neye şahit? İnsan. İnsana şahit. Yani insan ona bakınca, bir insan görüyor. Allah'ın yeryüzündeki halifesini görüyor. <gülüyor> Allah'ın güzelliğinin tecelli ettiği bir varlık görüyor. Alemlere rahmet, kerim rauf ve rahim. Azim bir ahlak üzere. Allah onu tanıtıyor. Ve ben senden böyle olmanı istiyorum. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bakfır etsin. Allah gafur ve rahim buyurduk. Bu durumda kendimize bakacağız. Kendimizde Rabbimizin tecellisini, güzelliğini ne kadar görüyor, ne kadar şahit oluyoruz. Biz de ne kadar müjdeci olmuşuz, uyarıcı olmuşuz, ne kadar şahit olmuş, ne kadar nur saçan handil olmuşuz. İzniyle seni nur saçan kandil olarak gönder buyurdu. Nur saçan kandil. Allah'ın güzelliğini, hidayetini, rahmetini, güzelliğini saçan nur. nurdan kandil. Nur saçınca, gönlümüzü aydınlatan, gönlümüzdeki küfrü, şirki, hatayı, kusuru, eksiki, yanlış anlamaları, cehaleti, cehalet karanlılığını, Aydınlatan. Nur saçan handi. Bize bakacağız ne kadar ona benzemişiz. Yani ona tabi olmuşuz. Allah'a olan sevgimizi ne kadar ispatlamışız. Ne kadar doğru söylüyoruz yani. Ne kadar doğru söyleyip söylemediğimizi Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselama bakınca ne kadar ona benzemişsek o bizim Aynamız, kendimizi O'nda görürüz. Yani yan yana koyar, O'ndaki güzellik, bizde ne kadar vardır, o kadar O'na benzemişiz. Kendimizi görür, eksiklerimizi de görür, güzelliklerimizi de O'nun aynasında, ahlak aynasında, hayat aynasında, O'nun Allah'ın güzelliğinin tecelli ettiği o aynada, bizdeki güzelliğin ne kadar tecelli etmediğini görür, görür ve şahit oluruz. Bizim şahidimiz. Ben kimim sorusuna cevap verirken okuduk, dinledik, anladık. Kim olduğumuzu anladık. Yetiyor mu bu? Yok. Hadi Rabbin sana şahit olsun. Sen de kendine şahit ol. Alem de sana şahit olsun. Yani alem kur görsün. Alem mümin görsün. Alem Rabbini seven, tercih eden dost görsün. Rabbinin kendisine yüklediği o büyük emaneti, büyük sırrı görsün ve şahit olsun. Üzerinde taşan o nurdan, onun nurunu Taşlığı üzerinde görünsün ve şahit olsun. <gülüyor> Melekler şahit olsun, bütün varlık şahit olsun. Rabbinin övküsüne layık o. Eğer yerler, gökler, Sırtımızda olsaydı taşısaydık daha kolay olurdu. Bu nefisle beraber, bu varlıkla beraber onu taşımak gerçekten çok ağır ve çok zor bir şeydir. Ama bunun mutlaka kolay bir yolu vardır, olmalıdır. Nedir o? Taşımamıza mani olan, sürekli bize <gülüyor> sorun çıkaran, karşımızda ruha karşılık yani ben diyen, bence diyen, bana göre diyen kendini ona, onun üzerinde Allah'a, alemlerin Rabbine şirk koşan nefsimizden kurtulunca İşler kolaylaşır. O karanlığı aydınlatınca, her şeyi yerli yerine koyunca, faniyle bakiyi birbirinden ayırınca. Tabii ki bunun için nefsin terbiyesi gerekir, tezkesi gerekir, bir yol yürümek gerekir. Yolun zoruna doğru yolculuk yaparken Rabbimiz bizi kendine tanıtır. Bizi bize tanıtır. Kendini bize tanıtır. Bizi bize şahit kılar. Bizi kendine şahit kılar. Aleme şahit kılar. Karanlıklar aydınlanmıştır. Emanetin hakkını da vermeye başlamışız. Vermeye çalışıyoruz. Ama tabii ki bütünüyle vermek Mümkün değildir. Ama o da ne yapıyor? Magfiret ediyor. Onun için. Mümin erkekleri, mümin kadınları da magfiret edecek. Dedi. Şirkimiz de bizde. Kendini bize, kendini, kendi bizim hakikatimize şirk koşan da bizde. Her şey kendi elimizde. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam savaştan ölerken ne buyurmuştu? Küçük cihattan büyük cihada döndük. Resulullah Efendimiz de sahabe soruyor, ya Resulullah bundan daha büyük bir savaşa mı çıkacağız? Büyük bir savaş mı bizi bekliyor? Hayır dedi, büyük cihat nefis de olan cihattır. Büyük savaş. Nefisle cihad etmek gerçekten zor şeydir. Zorluğundan dolayı insan mahlukatın en şereflisi olmuştur. Meleklerin secde ettiği varlık olmuştur. Ama böyle bir cihadı kabul etmeyenler ya da anlamak istemeyenler ben demekten, bence demekten Kurtulamayanlar Ben demeyi, bence demeyi sevenler Nefsini sevenler yani, benliğini, bencilliğini <gülüyor> sevip ora Kul olanlar Allah'a asla kul olamaz O'nun kulluğu nedir? O'nun kulluğu nefsinin arzularına, isteğine, onun kulluğu mevkuyedir, makamadır, onun kulluğu dünyayı dünyayadı <gülüyor> onun kulluğu insanların kendisini övmesine ya da yermesinedir, ama kulluğu Allah'a değildir. Kulluk, abdiyet, sevmek demekti, neyi seviyorsa onu ister, onun peşinden koşar, hayatını da onun yolunda kurban eder, görüyor ve biliyoruz. Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Allah size gözler vermiş, kulaklar vermiş, kalpler vermiş. Şükretmeniz gerekmez mi? Bir zahiri olarak gözler vermiş, kulaklar vermiş, kalpler vermiş. Bir de aynı ile bunun bir de manevi olanları vardır. Manevi gözümüz, vasiletimiz vardır, kulağımız, işitmemiz vardır. Kalbimiz yani gönlümüz vardır, Allah'ın nefreti gibi hak hakikatimiz vardır. Evet, şükretmemiz gerekmez mi? Hamd etmemiz gerekmez mi? Şükrü nasıl yapıyoruz, nasıl yapmamız gerekir? Allah onu ne için vermişse, o yolda kullanınca şükrümüzü de Allah'ın emrini de yerine getirmiş olur. Allah'ın muradi üzerimize gerçekleşmiş olur. Zahiri olanları zaten kullanıyoruz ama bir de manevi olanları zahiri olanlarla beraber kullanmamız gerekir. Bir şeye bakarken onu gören göz müdür Biz zahiri olarak öyle anlıyoruz. Ama aslında gören göz değil. Göz sadece bir pencere gibi Işığın aksettiği şeyi alır, beyne gönderir, orada ona beyin mana verir, ondan sonra biz şunu gördük diyoruz. Göz değil. Mesela gözümüz kaplarıyken rüya görüyoruz. Göz mü gördü Hayır. göre başka bir şeydir. Yani o beyindeki et parçası mı gördü Hayır. Başka bir şeydir bu. Mesela öyle olmuştur, kulaklarıyla, kulak memesiyle görenler vardır. İlginç bir şey. Cereze hiçbir alakası yok. Oradan artık onu nasıl iletiyorsa... Tabi bu arada bilim adamları merak ediyor, nasıl yani oluyor? Öyle oluyor. Başka bir tarafıyla görüyor, eliyle görüyor. Tabi bir de manevi görmek vardır. Mesela Resûlullah Efendimiz evet, namaz kıldırırken Mescidi-i Nebevi'de en arkada bayanlar da tabi namaz kılıyor. Sahabeden, gençlerden biri birine aşık olmuş, namaza artık secde edemiyor, rükülami eğilirken arkasına doğru bakmıştır, aşık olmuş. Resulullah Efendimiz selam derip temata döndüğünde buyuruyor öyle arkaya bakmaya çalışmayın ben önümü gördüğüm gibi arkamı da görüyorum buyurdu Bir, tabii onu utandırmamış ama böyle yapmayın demiş öyle olmaz zahiri olarak Gözümüze, kulağımıza şükretmemiz gerekir. Hikmetle bakınca, Rabbimizin güzelliğini şahit olunca, kendimize, bizdeki Rabbimizin tecellisine, ikramlarına şahit olunca, gözün hakkını vermiş oluruz. Rabbimizi dinleyince, vahyini dinleyince, bizi Rabbimize yaklaştıracak, Rabbimizi bize tanıtacak, Evedi hayatımızı bize öğretecek şeyler dinleyince, bir yani hayri dinleyince, hayri görünce, hayri anlayınca onu doğru kullanmış ve şükretmiş oluruz. Yoksa, yoksa nankörlük yapmış oluruz. Onun için, hakri görmeyen göz, göz kör olsa daha iyi. Hâkı işitmiyorsa sağır olsaydı daha iyi. Anlamıyorsa kalbimizin olmaması bizim için daha hayırlıydı. Bunun hesabı var. Madem ki emaneti yüklendim, madem ki bu büyük şerefi ben taşırım dedim. Ben sana en yakın olurum dedim. Ben sana halife olur seni temsil ederim dedim. Allah yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde melekler ne dediler? Biz seni hamdinle tesbih ederken yeryüzünde fesat çıkaracak, ham dökecek birini mi halife kılıyorsun? Allah ne buyurdu? Sizin bilmediklerinizi ben biliyorum. Sonra Adem'e bütün esmayı talim edip hadi biliyorsanız bunu haber verir deyince ne dedir? Senin bize öğrettiklerinden başka bir şey bilmeyi. Sen Subhansın. Melekler ne demek istebilir? Biz seni Hamd'inle tesbih ederken, hata işlemiyor, yanlış yapmıyor, günah düşmüyor. Zaten böyle bir haliyle yoktur. Nurdan varlık, aşktan muhabbeten varlık. Bir de hamd ile tesbih ediyor. Harife olmaya hamd tesbih eden bir varlık layıktır diye hesap ettiler. Ama Allah'ım buradının ne olduğunu Allah onlara gösterdi. Benim isimlerimi, güzelliğimi üzerinde gösterecek bir varlık. Evet. Biz nurdan, Varlık, bunlar beraber Rabbini hamdile tesbih eden varlıksınız ama bir de bütün isimlerini üzerinde gösterecek bir varlık. Beni temsil edebilir. Hem de nefisle beraber eğer nefis olmasa, eğer şeytan olmasa, eğer karanlık olmasa, eğer küfür olmasa bunun tercih hakkı olmaz. Tercih etme hakkı olmayınca o varlık olmuyor. Tercihi olmayan varlık ona varlık demez. Bütün varlığın ter tercihi yoktur. İradesiz Rabbini hamd ile tesbih ediyor. İradesiz der ki aşkla muhabbetle başka bir şey bilmiyor. İtiraz etmek gibi bir gücü yoktur. Karşısında bir icra olacak ki o tercih yaptım. Yani iki şık arasında tercih yaptım. Bu durumda insan kendine bakarken bir tarafta nefis vardır, bir tarafta Allah'ın nefeti diyor, hadi tercihini yap. Bir tarafta evet, hak vardır, bir tarafta batıl. Hadi tercihini yap. Günah vardır, sevap vardır. Hadi tercihini yap. Güzellik vardır, çirkinlik vardır, kötülük vardır, hadi tercihini yap. Rabbinin dostluğu vardır, yakınlığı vardır. Diğer taraftan, şeytana dost olmak, şeytana kul olmak vardır, hadi tercihini yap. Bir yanda emanete sadakat göstermek vardır, bir yanda da emanete ihanet edip, O'nu yok saymak, görmezden gelmek, anlamaya çalışmamak, O'nu reddetmek vardır. Tercih kulağı ait, bir tarafta dünya vardır, bir tarafta ebedi bir hayat, hadi tercihini yap. Bir tarafta meleklerin güzelliği vardır, hamd ile Rabbini tesbih etmesi vardır. Bir tarafta, şeytanın isyani, itirazı, şikayeti, Rabbinin emrini, hükmünü, takdirini beğenmemesi vardır. Hadi tercihini yap! İnsan tercih eden bir varlık sürekli tercih halindedir. Tercih ediyorum, şuraya gidiyorum, tercih ediyorum, şunu şöyle yapıyorum, tercih yapıyorum, şunu şöyle öğreniyorum, Tercih yapıyorum, şunu görmek istiyorum, şunu işitmek istiyorum, şunu duymak istemiyorum, şunu anlamak istemiyorum, şunu reddediyorum, şunu kabul ediyorum. Sürekli her an bir tercihi vardır. Tercih ediyorum, yemek yiyorum, tercih ediyorum yemeklerden şunu şunu yiyor, şunu yemiyorum tercih Çin'de tercihler yapıyor. Rabbimiz de beni tercih etti. Allah kullarına karşı rauf ve rahimdir dedi. Allah kullarına karşı kerimdir dedi. Kullarına karşı gafur ve rahimdir dedi. Ben yanındayım diyor. Rahmetimle sana muamele ediyorum. İkramımla muamele ediyorum. Senin kazanmanı istiyorum. Korkma, endişe etme. Mahzun olma. Yanındayım diyor. Sen yapmaya çalış. Senin gücünün ne olduğunu, ne kadar olduğunu, seni yaratan bilmez mi? Onun için sen endişe etme, sen yürü. Yürümeye çalışıyoruz, bakıyoruz ki yürüyemiyoruz. Güzel yapmaya çalışıyoruz, bakıyoruz ki düşüyoruz. Sabretmeye çalışıyoruz, bir de bakıyoruz ki kızıyoruz. Halımızın ne olduğunu hepimiz biliyoruz, ama hepimizden daha iyi bilen, bizi bizden daha iyi bilen, bizi yaratan Rabbimizdir. Onun için hiç kimseye vermediğimiz bir şeyden dolayı onu hesaba çekmeyiz dedi. Hiç kimsenin çekemeyeceği yükü ona yüklemeyiz dedi. Yapamayacağı şeyi ona yap demeyiz dedi. Ne diyor? Rahat ol. Sende ne varsa onu kullan. Sen terciheni doğru yap. Tercih demek dua demektir. Dua. Senin gücün duadan başka bir şey değildir. Gerisini ben yaratırım dedi. Yaratmak bana aittir diyor. Rızkı vermek bana aittir. O salihlerin işini görür dedi. Sen kendini ıslah etmeye bak. Sen temizlenmeye bak. Sen salih bir hur olmaya çalış, ben senin işini görürüm diyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bizim de endişelerimiz vardır. Hem de böyle anlaşılamayacak kadar büyük endişelerimiz vardır. Kendimiz için, her birimiz için. Endişemiz doğrusu böyle azap edecek diye değildir. Kendinden mahrum edecek diye de değildir. Rahmet etmeyecek, affetmeyecek, mağfiret etmeyecek diye de değildir. Ama çok büyük endişelerimiz var. Nedir o? Allah'ın Allah'ın huzurunda nasıl başımızı böyle kaldırıp huzurunda duracağız? Onu merak ediyorum. Bütün ikramlara karşılık verdiği şerefe karşılık, yüklediği emanete karşılık, ruhundan nefretmesine karşılık nasıl yani öyle utanmadan, haya etmeden duracağız onu merak ediyorum. peygamberlerine nasıl muamele etmişse, bize de öyle muamele etmiştir, onlara neyi vermişse, bize de onu vermiştir, ona kitap indirmiştir, bu kitap kullarımızdır, mıdır? Kuluma ver demiştir. Bu kitaba sana indirilene iman et, sonra müminler de böyle ibaresi bu kitap onlarındır, kitap ona gelmemiş. Onun vesilesiyle gelmiş. Ama önce, o iman ediyor, onu ona ait zannetmek, onu reddetmek, her birimize göndermiş bu göndermiş, ondan ne istediyse senden de onu istiyor. Yani ne kadar onlar gibi yaptık, yapıyoruz, onlar gibi oluyoruz, yapamadıysa, yapamadım diye mazeret gösteremiyorsun, ne kadar yapıyoruz? Evet, yapmaya çalışıyoruz ama ne kadar yapıyoruz? Kendimize bakarken bir de ganevi olarak bu tarafa da bakmak gerekir. Diğerlerini anladık, korkmayı anladık, azgıvi anladık, dezgıvi anladık ama bir de Rabbimizin huzurunda utarmayı da anlamamız gerekir. Hayatımıza baktığımızda yanlışlarla doğru eksiklerle dolu, yanlış sözlerle doludur, eksiklerle doludur. yani insan, insanın hayal etmemesi mümkün müdür? Yok. Mutlaka yapmamız gereken bir şey vardır. Bunları sil, benim bile haberim olmasın. Dememiz lazım. Ben de unutayım. Ramazan ayının mağfiret bölümündeyiz. Allah kullarının günahını evet, affedendir, mağfiret edendir, saf edendir. Bir de inkar edendir. Öyle buyur. İnkar ederim. Allah kurulun günahını inkar edince kim ne diyebilir, inkar edince silmiş olur onu. O nasıl bir şeydir onu bilmiyoruz. Günahını ve keffir buyurur, inkar eder. Eğer inkar etmezse durum vahimdir. Huzurda bir mümin olarak bir Rabbini istiyor. Rabbini sever. Bir kul olarak tabii ki onu görmek istiyor. Onunla konuşmak istiyor. Onun huzurunda durmak istiyor. O'na nazar etmek istiyoruz. O bize nazar ediyor. Eğer Utancımızdan, eğer bilsek, anlasak, utancımızdan başımızı kaldıramasak bu da başka bir azap. Eğer Allah cehennem ehline susun, bir daha benimle konuşmayın dediyse... Bu da cennet ehline, cennete gitse bile ona cehennem oldu. Bu durumda ne yapmamız gerekir? Geçmişi bütünüyle silmemiz gerekir. Oraya dönüp bakmamamız gerekir. Öyle bir silmemiz gerekir ki bir daha hatırlamamak üzere. Öyle bir Rabbimizin huzurunda durup Rabbimize nazar etmemiz gerekir ki Nasıl ki insan güneşe bakınca gözü kamaşıyor, başka tarafa döndüğünde gözü görmüyor. Gözü kamaşmış. Rabbimizin güzelliği öyle bir tecelli etsin, öyle bir aşkı, muhabbeti, sevgisi bize tecelli etsin ki artık ondan başka, onun güzelliğinden başka bir şey görmeyelim. Kendimizde, kendi gönlümüzde. Daha önce söylemiştin. Allah bir kulü huzura alınca ona her şeyi unutturur. Onun için dünya hayatı sadece bir an. Bir an bile değildir. Sanki hep huzurdaymış gibi geçmişini öyle esiriyor. Niye? Kul hatırlasa utanır, sanki hiç huzurdan ayrılmamış gibi ama şöyle bir an gibi hatırlar gibidir. Yani sadece dünyaya belki gidip geldiğini düşünecek kadar bile bir an değildir. Hiçbir şey hatırlamaz. Hatırlasa utanacak. Utandırmamak için ona onu hatırlatmıyor. Hatırladığı tek şey vardır. Sadece Rabbine yakın olduğu onu, Rabbinin onu kabul ettiğini, Rabbinin onu nasıl sevdiğini, sanki hiç ondan ayrılmamış gibi O bir anda da hata kusur, eksiği hatırlamaz. Sadece güzelliği, kul olduğunu bilir. Ama sadece bir an için olur. Allah kulunu utandırmaz. Onun için bize düşen hayatı yaşarken ondan hayal etmektir. Ondan utanmaktır. Onun için Resulullah Efendimiz Vesselam öyle buyurmuştu. Eğer utanmıyorsanız istediğini yap. Biri utanmıyorsa istediğini yapsın. Ne demek? Onun işi bitmiş demektir. Rabbimizden haya ederken birbirimizden de haya etmemiz lazım. Birbirimizi kırmaktan, birbirimizin hatasını, kusurunu yüzüne vurmaktan birbirimizi sen yanlış yaptın demekte birbirimizin yanlışını görmekte böyle bir bakışa sahip oldukça Allah'a nasıl günahımı, yanlışımı, yanlış bakışımı, anlayışımı sil diyebiliriz İnsana yaptığın her muameleyi kendine yapmışsın. Rabbine bana böyle muamele et demişsin yani. Allah subhanallah. <Gülüyor> Kulun Rabbini Tesbih etmesini, yani tenzih etmesini bilmesi lazım. Teşbih etmesini de bilmesi lazım. İman, ikisi beraber olunca iman olur, tek tarafta durunca zaten cehalet olur, iman olmaz, küfür olur. Tenzih etmek demek Yaratanın Subhan olduğunu, mutlaka yaratılmışları, kendisinin Allah'ın yarattığını, mahluk olduğunu, halk edildiğini Allah karıktır, kallaktır, bediirdir, baridir, faaliktir, fatırdır. Hepsi yaratmadır, yaratma ile ilgiliydir. Varlığı yapsayarsan, yok yaratmayı yoksaydın Allah'ın İsimlerini inkar et. Ama tecelli edip yaratmıştır. Yaratılan, yaratanın zatını anlayamaz. Hiç kimse asla, hiçbir şekilde oraya yol bulamaz. Bu aracı en son nokta neresidir? Arşın altı. Arşın altına varmasıyordur. Bir sonrası, oradan perdeyi aralarsa, Zat'ı tecelli ediyor. Onun için لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يَكْهُمْ وَهُ Hiçbir şey ona benzemez, o hiçbir şeye benzemez. Onun için herhangi bir yaratılmış varlığa benzetilemez, düşünülemez. Aklı hayale ne gelirse o, o değildir. Ama bir de teşbih etmesi lazım, tanıması, anlaması lazım. Neyi teşbih etmesi lazım? Yani benzetmesi lazım. Bütün bu adem, onu teşbih etmek içindir. Ona şahit olmak içindir. Onu isimlerinden, efaninden tanımak içindir. Kendi üzerinden teşbih ediyorsun. Allah. Tecelli ettiği kuruna benzer desek doğru olur mu? Yani senin görmen, görünenle neyi anlaman lazım? Allah'ın besir ismini anlaman lazım. Sonsuz bir deriadan bir damla misali Allah'ın görmesini anladın. Kendinden işitmesini biliyorsun. Buna beraber konuşmasını biliyorsun. İrade etmesini biliyorsun. Tercih etmesini biliyorsun gücünü, kuvvetini biliyorsun, kendindeki Allah'ın isimlerinden rahmetini biliyorsun, kerimliğini biliyorsun, aşkını, muhabbetini biliyorsun. O kendi üzerinden teşbih edip anladın. Bu teşbihi yapman lazım, yoksa cahil kaldırsın. Rabbini, O'nu teşbih ederek tanırsın. Ama zatın değil. Tecellisini tanıyorsun. Hiç kimse hiçbir zaman ben Allah'ı tanıdım diyemez. Anladım diyemez. Derse o zaman onu ihata etti demektir. Ne kadar tanır? Allah'ın kendisini ona tanıttığı kadar, ona tecelli ettiği kadarıyla tanır. Ona tecelli ediyor. Etmiştir zaten. Bu durumda herkese düşen Rabbinin kendi üzerinden tanıyıp anlamaya çalışmaktır. Yani biri O'na ihanet edince O'na nasıl ağır geliyor, O Rabbine ihanet edince bunun Rabbine nasıl ağır geleceğini anlaması lazım. Ne buyurmuştu? Hristiyanlar Allah'a çocuk isnat ettiler, neredeyse onların söylediklerinden dolayı gökler çatlayacak. Rabimizin Rabbimizin huzurundayız Eğer her an, bize, bizi varlıkta tutan, muameleyi yapan, gel diyen, hadi gülüm güzel yap, hadi doğru yap, hadi doğru anla, hadi doğru bak, hadi doğru gör, hadi bana şahit ol, bana şehadet et, kendinde, kendi üzerinde, afakta ve enfüste, size Ayetlerimizi göstereceğiz ki onun hak olduğu iyice anlaşılsın. Bir kavme ayetlerimizi öğretmeden, anlatmadan, iyice belletep kavratmadan hiç azap eder miyiz? Biz birine Resul göndermedikçe ona azap etmeyiz dedi daveti yapan kendisidir. Gerisi vesile, bir vesileyle yaptığı Vesileyi görüp onun sahibini görmemek, eli görüp eli kullananı görmemek demektir. Kalemi görüp o kalemle yazanı görmemek demektir. Aklını kullanmamak demektir. Bakmayı bilmemek demektir. Kendimizi tanıdıkça, anladıkça ne kadar büyük bir sorumluluğun altında olduğumuzu anlarız. Ama ne kadar büyük bir nimetin, ikramın, şerefin sahibi olduğunu, olduğumuzu anlarız. Doğrusu dehşete düşmemek mümkün değil. Seni yaratan alemlerin Rabbi, ben sana tecelli ediyorum, diyor. Sen benimle berabersin, ben seninle beraberim diyor, sen benimle beraber ol. Benimle bak diyor, benimle gör, benimle işin, benimle tut, benimle yürü. Yolu gösteriyor tabii. Öyle bir bakıştan ibaret değil, bir yol yürümen gerekir. Nefsinden, benliğinden, bencilliğinden kurtulup, Allah'ın sana nefrettiği, hakikatine varman gerekir, onu da görmen gerekir. Bu için anlayıp, sevdikçe, tanıdıkça Rabbimizi, aşık oldukça aşk ile yolculuk Yapıp yolu yürü yürüdükçe, aşk ile davetini Rabbimizin davetini icat ettikçe maşukumuza kavuşuruz, aşktan bir varlık oluruz. Allah'ın güzelliğinden ibaret bir varlık oluruz. Bütün peygamberler öyle olmuş gibi, öyledir. Sahabeye bakınca yine bunun şahidiyiz. Şimdiye kadar gelen Allah dostlarına baktığımızda onlar da bunu yaptılar mı? Yaptılar. Sıra bu alemde yaşayanlara gelmiştir. Sıra bize gelmiş yani, biz de yapacağız. Onlardan bir eksiğimiz mi var? Harşa. Allah onlara torpil yaptı da bizi ihmal mi etti? Bize zulüm etti, haşa. Onlara ne vermişse bize de onu vermiş. Onları övmekle kimse bir şey kazanamaz. Ördek alarak bizim övgüye layık olmamız lazım. Ama yapacaksın. sahibinizden razı olsun.